Hürmetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizde bir büyük insandan, gönüllerimizin tacı bir sultandan, büyük imam Şafi Hazretlerinden bahsetmeye, onun hadis ilmindeki yerini sizlere elimizden geldiği kadarıyla, pek fazla elimizden gelmeyecek ama, yapabildiğimiz kadarıyla o büyük imamın, hadislerle olan ilişkisini, hadis ilmindeki yerini, aktarmaya gayret edeceğiz. Esasında, Amacım size İmam Şafii Hazretlerini biraz daha fazla sevdirmek. Yani amacımın bu olduğunu baştan söyleyeyim. Çünkü ben fazla seviyorum, sizin de benim gibi çok sevmenizi istiyorum. Tabi bütün bu halka içerisinde bir tane Şafii var. Bir tane Şafii var. Belki bu derse biraz daha ona yakın durmak suretiyle yapacağım. Şimdi ben derslerde arkadaşlar her zaman şunu diyorum. Özellikle lisan derslerde. Şimdi ben Hanefiyim ya. Yani derste bir tane Şafii arkadaşın bulunması çok önemli. Bugün eyübün günü hocam. Eyübün günü. Şu açıdan önemli. Biz şimdi hasbaya kadar Şafii mezhebiyle ilgili, iştahatlarla ilgili bilgiye sahibiz ama o mezhebi böyle derinlikli olarak bilen bir arkadaş olduğu zaman, çünkü sen pratik olarak günlük daha fazla amel ettiğin için Şafii mezhebiyle, senin bize katkın çok fazla olabiliyor. Hatta ben şöyle ilginç bir şey anlatayım size. Benim bir doktor öğrencisi vardı. ismi Mehmet. Bizi izliyorsa kulakları çınlasın. Şimdi, dersi yapıyoruz aziz seyirciler. Arada bir, tabi Maliki mezhebinden de bahsediyorum. İşte Maliki mezhebinde böyle. O Mehmet diyor ki, Hocam, Maliki mezhebinde şu da var. Sonra biraz geçiyor, bir şey söylüyoruz yine Maliki mezhebine geliyoruz. Hocam diyor, Maliki mezhebinde bu da var. Ya ben şimdi bir şaşırdım bugün. Bakıyorum bu nasıl biliyor yani bu Maliki mezhebi, hani Şafii mezhebi olsa, ''Ya Mehmet dedim ya sen dedim bu Maliki mezhebin hayırdır, bu dereceyi nereden biliyorsun?'' Dedi ki ''Hocam ben Maliki'yim.'' dedi. <gülüyor> ''Nasıl?'' dedim. Bu gitmiş, Fas'ta üç yıl kalmış. Oraya gitmişken mezhebi de değiştirmiş. <gülüyor> Benim aziz seyirciler hayatımda gördüğüm ilk ve son Maliki, Maliki Turgodur. Yani Halil hakikaten de ya bizim derslerimize... Ha? <gülüyor> Halil de Ankara'ya gelince mezhebi değiştirdi. Evet. Şimdi İmam Şafi Hazretleri'nden bahsedeceğiz. Aziz seyirciler, yalnız şunu ben size ifade edeyim. İmam Şafi Hazretleri 150 yılında doğdu. 150 yılında doğdu. İmam-ı Azam'ın vefat tarihi. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği yıl doğdu. Şimdi Şafi'ler sizin orada da derler mi bilmiyorum. Şafi'ler şöyle derler, espri yaparak derler ki İmam-ı Azam, i̇mam Şafii'nin Şafi'nin doğduğunu duyunca <gülüyor> ahirete irkihal etti, göçtü. Korkudan vefat etti tabi. Bu bir iş, işin esprisi. Tam tersi de İmam-ı dünyaya gelmek için İmam-ı Azam korkusundan onun ölmesini bekledi diyenler de var. Ha, Bu da var. Bana <gülüyor> söyleyecektim, <gülüyor> Onu da söyleyecektim. Evet bu da var. Biz yani bunlar tabii işin espri tarafı, işin güzellik tarafı. Bak ben bir Hanefi olarak bir Şafi ile Yakın. ne kadar yakınım. Hiçbir problemim yok. Ve ben sana şunu söyleyeyim. Benim ne kadar hasbel kadar bir birikimim varsa yani bu birikimin elde edilmesinde yani %90 Şafii hocalarımızın emeği vardır. Hatırlayın ben geçen Halil programda Gülenç. söylemiştim. Halil Güneş hocam ellerinden hürmetle öpüyorum. Müftülerin müftüsü, Türkiye Müftüsü hocamız hakikaten benim üzerimde çok büyük bir emeği vardır. İşte Yahya Pakış hocam Urfa Halil Ramaz Camisi'nin imamı. Onu da rahmetle hayırla yad edelim. Onun da benim üzerimde çok büyük bir emeği var. Ben hayatımda Halil onun gibi zeki insan, çok az görmüşümdür. Öyle bir insandı. Urfalı Halil mı hocam şey, o? Yahya Pakiş hocam. Urfalı mı? Urfalı Urfalı değil. Mardin taraf, Mardin veya Nusaybin oralardan bir yerden. Ama Urfa'da, <gülüyor> imamlık. Urfalı diye övünecekti, evet. sana Evet. Hatta şu espriyle başlayayım. Aziz seyirciler onun bir hatırasıdır bize. Şimdi bu Urfa'da, türbelere biraz fazla emniyet gösterilir. Bilirsiniz, ziyaret ediliyor. Sürmeneli bir öğretmen gelmiş Urfa'ya. Bakmış ki bu Urfalılar çok türbelere riayet ediyorlar. Böyle acayip hürmet ediyorlar. Bu bir tabela yazdırmış. Tabelaya şunu yazdırmış. Sürmenevi Hazretleri burada yatmaktadır. Sürmeneli ya kendisi Sürmenevi. Bunu Bu tabelayı kiralamış olduğu iki katlı evin giriş penceresini yapıştırmış. Şimdi Urfalılar türbelere çok fazla itiram ettikleri için Evin önünden gelip geçerken başlıyorlarmış. Buna okumaya. Bizim rahmetli ya, ya Bakış Hoca bunu uyarmış demiş ki bak, anlarlarsa bunu <gülüyor> işin zor. Tam Bunun üzerine tabelayı oradan kaldırmış. Tam Laz usulü ya. yapmış, evet. Bir iki haftadır benden sözü kestiniz, çok konuşuyorum falan dediniz. En azından tahtayı yazalım da bir varlığım şey olsun ya. Bu belli Ya olsun. Safa ben unuttum onu ya. İnan ki unuttum. Arkadaşlar da hatırlatmadı. Gel, gel, gel. Gel Aziz kardeşim. Gönlün senin yazacağın yazı esasında bizim dersimizden daha önemli. O kadar güzel bir söz yazdıracağım ki sana. İnşallah hoşuna gider. Hadis ilminin kurallarını kitaplaştıran insana İmam Şafii denir. Hadis ilminin kurallarını kitaplaştıran insana İmam Şafii denir. Hocam bu İmam Şafii'nin az kardeşi, İmam Şafii özetliyor bu. Hadis ilminin kurallarını özetleyen insana İmam Şafii denir. Şimdi iyi anlatacaklar anlatacaklarımı. İmam Şafi Hazretleri Arkadaşlar değerli kardeşlerim bugünkü Filistin içerisinde Askalan diye bir yer var. O Askalan sana bir şey hatırlatıyor mu? Hocam İbn Hacer el-Askalani. As İbn Hacer el-Askalani. Ha. Büyük hadis bilgini 852'de vefatı. Büyük hadis bilgini İbn Hacer el-Askalani Hazretleri de o da Askalanlıdır. İmam Şafii Hazretleri Askalan veya Gazze'de doğmuştur diye kitaplarda geçiyor ama ikisi bitişik yer olduğu için sonuçta aynı bölgenin insanıdır. Şimdi burada göz önünde bulundurmamız gereken biz doğumunu 150 olarak söyledik. Aziz Seerci'ler vefatı da 204 405. 203 diye geç hatta. 204. 204. 204'tür. 203 diyenler de var da ağırlık olarak 204'tür ama benim burada vurgulamak istediğim şey şu. Hocam kaç yıl yaşamış ha? Ya? 53 54 sene. 54. 54 yıla nasıl bir şey sığdırmış ha bu insan? Ha. Az seyirciler lütfen bunu bir tahayyül edin ya. Yani şimdi biz İmam Şafi'den bahsediyoruz ama 54 yıla bir koca mezhebin imamlığını sığdırmış ha. Bu gerçekten çok dehşet bir şeydir. Ve hayatı da öyle bir yere yerleşerek geçmiş değil ha. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Yani öyle çileli bir hayat var. Niye yerlerde sürünüyorsun ya? Evet. Hocam İmam Şafi'nin ismini duyunca evet. ocaklarının bağı çözülmüş. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim İmam Şafi Hazretleri burada doğunca doğunca bir müddet sonra iki yaşındayken babasını kaybediyor. Askalan'dayken babasını kaybediyor. Bunun üzerine bu Mekke kökenli kendisi. Mekke kökenli, Muttalibi zaten o yüzden Muttalibi deniyor ona. Annesi onu alıyor, Mekke'ye getiriyor. İmam Şafi ne oluyor bu durumda babasız? Yetim kalıyor. Ya çok ilginç ya. İmam Şafi Hazretleri yetim bir insan. Değerli seyirciler. Annesi onu alıyor, Askalan'dan Mekke'ye Mekke getiriyor. Yaş 2. Mine'ye Mine yakın bir yere yerleşiyorlar. Tabii çok sefil bir ayeti var. Kelimenin tam anlamıyla aziz kardeşlerim sefil bir ayeti var maddi açıdan. Evet. Ama o kadar zeki bir insan ki, o kadar zeki bir insan ki insanlar, etrafındaki insanlar onu fark ediyorlar. İlk önce Müslim bin Halid Ezenci zenci diye bir bilgin var. İmam Şafii'nin zekâsını ilk önce o fark ediyor. Yani onu mutlaka ilim yoluna girmesi gerektiğini düşünüyor ve onun ilme sülük etmesine rehberlik eden insan Müslim bin Halid Tamam. Bunun yanında Sufyan bin Uyayn'ı, Fudal bin Iyaz, İmam Malik gibi, birazdan İmam Malik'ten bahsedeceğim. İmam Malik gibi insanlar da ona hocalık yapıyorlar. İmam Şafi Hazretlerinin <gülüyor> hocası oluyorlar. İmam Şafii'nin bir özelliği daha var. İmam Şafi'nin Arap dili ve belagat hususunda çok derinlikli birikime sahip olan bir insan. Yani onu esasında hani fıkıhçılığını hadisçiliğini bir tarafa bırakarak bana sorsan İmam Şafi'yi başka hangi açıdan değerlendirirsin? Ben onu iyi bir filolog olarak değerlendiririm. Evet. Yani fıkıhçılığını, hadisçiliğini görme, gözü kapat, ne, de, ne dersin, neden bahsedersin diye soracak olursan kesinlikle derim ki filolog, dil bilgini. Ama aynı zamanda son derece zeki olan bir insan. Arkadaşlar, İmam Malik'in, İmam Şafii üzerinde çok etkisi var. Şundan dolayı, bu Mekke'de eğitim alıyor ya, ve burada ne yapabiliyor musunuz? Aziz seyirciler, İmam Malik'in Muvattha'ını ezberliyor. Hacım. İmam Malik Muvattha'ını ezberliyor. Evet. söylersin artık. Bugün geldi 20. program. Evet, inşallah. Evet. İmam Malik kim Muvattha'ını ezberliyor? Fakat daha sonra bir şey yapıyor burada. Diyorlar ki İmam Malik Medine'de sen kitabını ezberledin, gidip hocanın kendisinden doğrudan ders alman gerekir. Bu bahsetmiş olduğum Müslüm bin Halid'in teşvik ile az kardeşlerim Medine göç ediyor. Halbuki burada bizim almamız gereken bir ders var. O da nedir? Kitabı okumak yanında hocam, icazet almak hocam, almak değil. gidip dizinin, dizinin dibinde oturmak, ondan doğrudan eğitim almak. Bir de şu var, benim kanaatimce İmam Şafii'nin, İmam Malik'in yanına gidip diz kırmasının bir sebebi de İmam Malik muhatapında arkadaşlar sadece hadisleri rivayet etmiyor. Bu hadislerden az seyirciler çıkarmış olduğu hükümleri yani kendi kanaatten iştihattan da ortaya koyuyor. Büyük ihtimalle zaten çok zeki fıkıhta derinlikli olan bir insan olan İmam Şafi'ye büyük ihtimalle onunla bu meselelerde müzakere ediyor. Müzakere ediyor. Evet. Buyur. Hocam aklıma geldi. Unutmadan söyleyeyim. Evet. İmam Şafi Hazretleri'nin Yemen macerasından da bahsetsek olur galiba yani şu an. Vallahi yeri tam yeridir esasında. Güzel söyledin. İmam Şafi şimdi o Medine'deki eğitimini tamamladıktan sonra nereye dönüyor? Tekrardan Mekke'ye dönüyor. Değerli kardeşlerim bu Yemen, tabi şu anda Yemen savaşla anılıyor ama İslam ilimlerinin eğitimi noktasında temel yerlerden bir tanesi. Özellikle hadis eğitimi açısından. Çok büyük muhadislerin yetişmiş olduğu bir yerdir Yemen. Abdurrazak gibi muhadislerin yetişmiş olduğu bir yerdir. Sannefi var değil Heh. mi? Şimdi oraya gidiyor. Çok ilginç. O zaman halife olarak da Harun Reşit. Harun Reşit iktidardan Halife Harun Reşit'e bir haber uçuruyorlar. Diyorlar ki Yemen'de Şii bir grup sana isyan etme hazırlığı yapıyorlar. Bunu duyunca halife hemen bir müfreze çıkartıyor. Bağdat'ta kendisi. Müfreze çıkartıyor Yemen'e gönderiyor. Yani kaç kilometre Allah bilir. En az 1500 kilometre vardı kanaatimce. Bir müfreze çıkartıyor. Diyor ki o 10 kişi kaç kişilerse onları yakalayın benim huzuruma getirin. Arkadaşlar bu müfreze gidiyor. Onlar yakalıyor. Tabii İmam Şafii'nin hiçbir şeyden haberi yok ha. Hiçbir şeyden haberi yok. Onları tutuyorlar, zincirliyorlar az seyirciler. Bakın İmam Şafii'den bahsediyorum. Zincir zincirliyorlar ve onları halifenin huzuruna Bağdat'a getiriyorlar. Halife dedi ya bana getirin. Bağdat'a getiriyorlar ama halife gitmiş Rakka'ya. Gitmiş Rakka'ya. Bu sefer halife dedi ya yanıma getirin diye. Mecburen bunlar tekrardan oradan alıp Rakka'ya götürüyorlar. Rakka'ya götürüyorlar. Tabi halife bunlar tek tek huzuruna çıkartıyor, çıkartıyor. Siz bana isyan etmeye çalışırsınız ha, işte bunların hepsinin hesabını aldıktan sonra ölümlerine ferman veriyor. Sonra İmam Şafi'ye geliyor sıra. İmam Şafii de bu şekilde itham edince, İmam Şafi diyor ki benim bunlar hiçbir alakam yok. Beni tutup getirirler buraya. Benim diyor bu sıkıntıya uğramamın tek sebebi haset diyor. Yani beni orada çekemediler, beni bu oyundan, işte Temizlemek istediler piyasadan. Yapılan şey budur. Fakat o mecliste İmam Muhammed de var. Değerli seyirciler İmam Muhammed de var. Kadül Kudat. Ha, İmam Muhammed kim? İmam-ı Azam öğrencisi. Arada çok güzel böyle bir ilinti var. Şimdi ona değineceğim. İmam Muhammed de orada. İmam Muhammed diyor ki Halife Harun Reşte bu insanı diyor bu tip hareketlere kalkışması asla mümkün değil diyor. Burada kesinlikle bir iftira var diyor. Bu insan masumdur diyor. Halife bu söz üzerine değerli seyirciler, diyor ki sen kefil oluyor musun? Evet. O zaman diyor bunu sana zimmet diyorum diyor. Yani gözetimine veriyorum diyor. Biz bunu bir araştıracağız diyor. Burada iki şey dikkatimiz çeksin yalnız. Şimdi demek ki İmam Şafii arkadaşlar İmam Şafii esasında toplumsal olarak bir yer edinmiş. Yani normalde bir halife düşünün. Yemen'de işte insanlar bana isyan etmek istiyorlar. Ne olur müfrezeyi gönderir veya bir haber uçur. Valiye der ki gereğini yap. yapın. Ama İmam Şafii ve diğer insanların huzuruna getirtmesi bize esasında şunu gösteriyor. Demek ki İmam Şafii ile ilgili toplumda yap. bir destek Heh. var. Destek var bir bilgi var. Yani, yani Harun Reşit İmam Şafii ile ilgili bir bilgiye birikime Sağ sahip olan bir insan. Buna da ikinci bir şey daha dikkatimiz çeksin aziz kardeşlerim. İmam Muhammed'in ona sahip çıkması şu açıdan önemli. Çünkü İmam Muhammed, İmam Malik'in öğrencisi. Evet. Öğrencisi, İmam Şafii de onun öğrencisi. Büyük ihtimalle bu vesileyle, yani ona öğrencilik yaptığını da İmam Muhammed biliyor. Yani İmam Şafii'ye Harun Reşit'in huzurunda sahip çıkması benim kanaatimce, yani sebeplerinden en azından bir tanesi de budur diye düşünüyorum. Tabii Harun Reşit araştırıyor, bakıyor ki bu insan gerçekten masum. Bunun üzerine bırakıyor onu. Ondan sonra Bağdat'a geçiyor İmam-ı Şafi'ye. Bağdat'a geçiyor. Bağdat'ta İmam Muhammed'in derslerini takip ediyor buradayken ve İmam Muhammed'in kitaplarını okuyor. İmam Muhammed'in kitaplarını okuyor. Yani İmam Muhammed'i öğrencilik yapıyor ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Daha sonra İmam Muhammed'e reddiyeler yazıyor. İmam Şafi'nin Kitab-ül diye hacimli bir kitap var. O kitabın içerisinde İmam Muhammed'e reddiye var. Tabu bu ilmin güzelliği yani biz şimdi arkadaşız, aynı hocanın öğrencisiyiz, sen her dediğini kabul edeceğim diye bir şey yok. Bu aynı zamanda aziz seyirciler bize bir şey daha gösteriyor. İmam Şafii'nin başka münazaraları da var, birazdan onlara da geleceğim. Bu bize şunu da gösteriyor. İlim açısından, özgürlük, tartışma ortamı açısından öyle bir fikir hareketi var ki İslam dünyasında. Lütfen meseleye böyle bakın. Yani öyle bir canlılık var ki, canlılık var ki, herkes birbirine reddiyeler yazıyor, tartışmalar oluyor, müzakereler, münazaralar oluyor. Ve hakikaten orada da ortada böyle bir ne diyeyim ben size beyin fırtınası. beyin fırtınası esiyor aferin arada bir yani bugün de harika bir tespit yaptın. yani te. o kelime Artık arada bir değil hocam bayağı yapıyor evet, evet. yani bakkalcılığın ötesinde yani hakikaten Ölüm Önceki bölümde ulemanın ticaretle uğraştığına değinmiştik evet yani ben başka acizane. bir şey <gülüyor> Yani acizane demek üzere evet ulema diyor Ticarette meşhur olurdu yani. Ben başka bir şey diyemiyorum. Evet. Allah'ın yardımı da olursa onlar olduğu gibi. İnşallah. Biz de inşallah. inşallah. Evet. Allah bizi dinine hizmet gerekir. Amin. Amin. Evet. Şimdi, peki en son ne dedim ben? En son ne dediniz hocam? Öyle bir şey beyin fırtınası var ki işte, öyle bir Hı. müzakere Bilal var el el el ki. İmam Muhammed'e reddiye yazıyor. El-ümde. Şimdi burada az önce dua ile andığım Şafi hocam, Halil Gönenç hocamın bir ifadesini söyleyeceğim. Der ki, İmam Şafii'nin kitaplarına veya o dönemde yazılmış olan kitaplara baktığınız zaman Hanefilerin kitapları içinde bu geçerli, İmam Muhammed'in, İmam Ebu Yusuf'un kitapları içinde bu geçerli. Baktığınız zaman ibarelerin çok sert olduğunu görürsünüz. Evet. Ki Halil Günenç Hocam da Arap kökenlidir. Askerde öğrenmiştir Türkçe'yi. Şimdi ibarelerin çok sert olduğunu görürsünüz diyor. Çünkü diyor, çünkü diyor Yol ham olduğu için, bak bu tespit çok önemli. Yani tarihe bir not düşüyoruz. Yol ham olduğu için, yeni, yeni İslam ilimine teşekkül ettirildiği için, bir yol açılmaya çalışıldığı için metinlerin zorluğu buradan kaynaklanıyor. Ama sonraki dönemlere geldiğimiz zaman, mesela bir İmam Nebeviye bir bak, Mecmûna bak mesela. İbare hocam, akıyor ya tereyağı gibi. Zeytinyağı mı akıyor yoksa? Evet tereyağı akmıyor. Evet zeytinyağı gibi aktığını görürsün. Niye ama? Önceki bilginler çünkü onlar pişirmişler, yani hamlıktan güzel bir hale getirmişler. Ondan sonra artık yazılacak mesellerde üç aşağı beş yukarı belli olmuş. O yüzden gerçekten çok büyük bir emek var. İmam Şafii Hazretleri ve sadece o değil tabi. Diğer imamlar burada rahmetli almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Sonra dedi ki Mekke'ye döndü. Yemen'den Mekke'ye döndü. Yemen'den Mekke'ye gelince İmam Şafii artık dedi ki ben oldum. Hamdım peki yazdım. Artık bu kadar. Yeter. Esasında genç yaşta Yine de genç ya. Yani İmam Şafii'nin yaşı dedi ki 54. Yani düşünebiliyor muyum arkadaşlar, sayın seyircilerimiz lütfen buraya kaçırmayalım. Yani genç bir insandan bahsediyoruz ya. Hocam sizin de yaşıt mı? Benden küçükmüş yani. Geri yaşmış. Evet, rahmetli. Ben 65'iyim 56'ya girdik. Şimdi hakikaten Ve 55 miyiz? 55 Kaç? Mi? Evet sen hesap et. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi yani İmam Şafi benden bir yıl düşük yaşamış, az yaşamış, rahmetli. Ama buna rağmen hocam ortaya koyulan esere sonuca bir bak ya. Yani şimdi Mekke'ye dönüyor ya İmam Şafii. Mekke'ye dönüyor artık ben diyor oldum. Kendi iştahatlarını ders halkalarını kurmaya başlıyor. İlginç olan şey şimdi Mekke'ye böyle bu şekilde dönüp halkalar kurunca tabi etrafındaki insanlar bunu garipsiyorlar. Kendisi işte fetvalar vermeye başlıyorlar. Başlıyor diye. Geliyorlar İmam Şafii'yle münazeralar yapmaya ama İmam Şafii hepsine Oturmuş olduğu koltuğu hak ettiğini ziyadesiyle gösteriyor. Öyle bir insan. Hocam, Hocam peki e, evet. burada bir yani bu halkalar oluşturuluyor. ilim dersleri devam ediyor ama e, ondan sonra İmam Şafi'nin Mısır'a gittiğini biliyoruz. Orada hani herhangi bir şey mi oldu acaba oradan Mısır'a kendisi gitti. Yani o ders halkalarını oluşturdu Mekke'ye geldikten sonra bir Mısır'a gitme evet. şeyi var diyebiliyoruz. Madem sordum ben senin soruna cevap vereceğim ama İmam Şafi Hazretleri'nin kabri nerede? Üç il söyleyeceğim sana. Dur üç memleket tamam. diyeceğim. Fas, Tunus, Libya. Ha. Hangi ülkede İmam Şafii'nin kabri? Fas, Tunus, Libya. Hocam bunlar yani başka şık yok mu? <gülüyor> olması gerekiyor. De de değil hocam yani çünkü başka bir tane olması lazım. Yani? Mısır'da mı? Sahire'de mi? Evet, evet. Tamam. Çünkü dersim hani şeyinde hocam. Nısra gidiyor. oradan sonra ben orada vefat ettiğini biliyorum. Yani buradan yola çıkarak sorucu sordum da şimdi siz Fas Tunus deyince kafam iyice bir karıştı. Ben önceki programlarda da yapmıştım benzeri. Ama yine şey hocam olmadı. yanlış o zaman, zaman sordunuz. Bana yapsaydınız başarılı olacaktınız. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine de sana deneyelim ama bu kesinlikle kararlı. Evet. Bu Erik Fromm'un bir kitabı var. Kesin inançlılar diye. Hı hı. Bu arkadaşım kesin öyle. Evet. Hiç bakıyorum taviz vermiyor. Hani Aynen, şöyle düşünmüyor. Hoca ya böyle baskılıyor vardır bir şey ama Yine de tereddetmiyor maşallah evet arkadaşlar şimdi İmam Şafii hazretleri Mekke'ye gitti ya evet. sonra ilim halkaları kurdu heh, ilim halkaları kurdu burada çok orijinal bir şey söyleyeceğim şimdi sonra Mısır'a göç etmeye karar veriyor senin dediğin gibi şimdi İmam Şafii niye Mısır'a gitmeye çalışıyor şimdi bununla ilgili tabii İmam Şafii'nin kendi bir tespiti yok yani ben niye Mısır'a gittim öyle bir şey yok ama. Bakıp çalışmalarını yorumlamaya çalıştığımızda şöyle bir sonuç elde etmemiz veya birkaç tane ışıktan bahsetmemiz gerekiyor. Bir Harun Eşit'in son dönemleri olduğu için Harun Eşit'ten sonra karmaşa ol olacağını düşünerek ben şöyle bir kafayı rahat bir şekilde dinleyip işte ilimle meşru olayım diyerek böyle bir göçü gerçekleştirmiş olabilir. Bu birinci seçenek şık. yani seçenek değil de seçenek. A yani A. sebeplerden gerekçelerden bir tanesi bu. İkincisi de Yeni bir coğrafyaya geçeyim, yeni bir ortama gideyim, farklı bir kültüre geçeyim orada ben artık kendi işçahatlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyayım diyor. Benim kanaatimce İmam Şafii Hazretleri'nin Mekke'den Mısır'a göç etmesinin temel sebebi budur. Yani ben yeni bir ülkeye gideyim orada kendimi çok rahat özgür bir şekilde ifade edeyim. Dikkat ederseniz aziz kardeşim, sen bunu daha iyi bilmem lazım. Mesela İmam Şafii Hazretleri Mısır'a geçtikten sonra biz onun hayatını fikirle içtihattan ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki kavli kavli evvel kadim kavli ha kavli kadim kavli cedid diyoruz. Aziz seyirciler burada kastedilen şey şu. İmam Şafi Hazretleri Mekke'den Mekke'den Mısır'a gittikten sonraki hayatı iki ayrılıyor. Öncesi sonrası. Öncesine biz kavli kadim diyoruz ha. efendim. Oradaki hayatı da 4 yıl. İşte <gülüyor> ha 4 yıl. 4 yıl öncesi olan kısmı kavli kadim diyor. Ve burada yeni fetvalar vermeye başlıyor İmam Şafii. Ama burada çok önemli bir şey var. Bu kavl Cedid'in önemi şu. Gitmiş olduğunuz coğrafya, kültürler, örf, adet ve gelenekler sizin verdiğiniz fetvaları ne yapabiliyor? Değiştirebiliyor. Etkiliyor. Bu şu demektir. Yani sen diyelim ki bir Arap coğrafyası içerisinde yaşıyorsun. O coğrafyayı göz önüne almak suretiyle oraya göre fetvalar veriyorsun. Ama farklı kültürlerdeki insanlar o fetva verdiğin zaman o ortam onu kaldırmayabiliyor. Dolayısıyla İmam Şafii Hazretleri hocam şeye gittiği zaman Mısır'a gittiği zaman kendisine bir şey sorulduğu zaman ve sen önceden de böyle diyordun ama denildiği zaman onlar eskide kaldı. Yani kaba ifadeyle söylüyorum. Artık ben yeni içtihatlarımı ortaya yazıyor, koyuyorum bunları. Benim, efendim benim bildiğim oraya gittiği zaman e, görüşlerden evet. yeni görüşler eee daha yeni bir şey yazıyor. Kitapta evet. yazıyor. Şimdi tabii Mısır'a gitmesinin bir sebebi daha var. Dahi tarafı orada. Şimdi sevgili seyirciler bu Gazze, Azkalan dediğimiz Filistin bölgesi Mısır'a yakın olduğu için, Dayı tarafı orada olduğu için, belki onlara da hani onun imayesini alma, onlar daha onu işte iyi bir şekilde ilgilene vesaire ortam sağlayabilirler. Bu açılardan da oraya gitmiş olabilir ama ilginç bir şey var, kıymetli arkadaşlar. Ben size az önce dedim ki, İmam Malik'i öğrencilik yaptı, sonra İmam Muhammed' öğrencilik yaptı. İmam Muhammed'le öğrencilik yaparken, o Bağdat'ta kalırken çok ilginçtir burası arkadaşlar. Şimdi İmam Muhammed, İmam Malik'in öğrencisi olarak geldi ya, ondan almış dersler. O Bağdat'ta işte Halife onu serbest bırakınca, şimdi İmam Muhammed'in kitaplarını okuyor, onlara öğrencilik yapıyor İmam Muhammed'e ve diğer işte oradaki bilginlere. Ama iyi bir Malik'i olduğu için orada kaldığı sürece İmam Malik'in müdafiye. Burası önemli, bak buraya kaçırmayın. Hanefilerle İmam Malik adına tartışmalara giriyor. Mısır'a geçtiği zaman, Mısır'a geçtiği zaman bu sefer Malikilerle tartışmaya başlıyor. Çünkü artık rahatladı hocam. Fikirlerini rahatça ifade edebiliyor artık. Ama burada güzel olan şey o dediğin kesinlikle kayıt olarak düşünmesi lazım tarihe. Kendisini rahat bir şekilde ifade etmesi. Ama ben esas vurgulamak istediğim şey şu. Hocam hocasına itiraz ediyor ya. İmam Malik onun hocası. Mı? Hatta ondan okumuş. Bu nasıl bir genişliktir esasında. Ama edep dairesinde hocam yine her zamanki gibi. Tabi tabi kesinlikle ama şu var. Tabi İmam Malik'e böyle eleştirile getirince, özellikle de İmam Malik'in bir iştahı var sevgili seyirciler. İmam Malik hadisleri, sünneti değerlendirirken Medine'lilerin uygulamasını esas alıyor. Ama öyle ehli Medine. Ha, diyor ki bu Medine'deki yapılan işlere, uygulamalara eğer bir rivayet aykırıysa diyor veya fetva, biz diyor bunu almayız diyor İmam Malik. Çünkü burası sünnetin beşiidir Buradaki uygulamalar ta Peygamber aleyhisselama kadar gitmektedir. İmam Şafi buna taraftar değil. Çünkü İmam Şafii'nin yaklaşımı şu. Sünnet tamam azey peygamber orada işte İslam'ı insanlara tebliğ etti, vefat etti ama sahabeler hepsi orada kalmadı ki. Her tarafa sahabeler yayıldılar. Dolayısıyla sen değişmez, sabit bir kriter gibi Medinelilerin uygulamasını getirip koyamazsın önümüze. Ondan da yararlanırız. O da bir ölçüdür diyor. Ama ilginç olan şey şu, seni üzecek olan şeyi söyleyeyim. Orada İmam Şafi'ye çok fazla itibar ediyor. Yükleniliyor. Yani hatta çok baskılara maruz kalıyor İmam Şafii Hazretleri orada. Ama buna rağmen İmam Malik'e orada halife kadılık yapmasını da tavsiye ediyor. İlginç olan şey şudur yani halife memur mesela diyor ki seni diyor biz Mısır'a kadı yapalım diyor. O da diyor ki Allah'ım diyor eğer diyor bu iş diyor benim için diyor hayırlıysa diyor bu işi yapayım eğer değilse diyor beni diyor Öteki tarafa yanına huzurunu al diyor ve rivayetleri de geçtiğine göre bu duayı yaptıktan sonra İmam Şafi kadılık görevini almadan vefat, e, vefat ediyor. Ama diyeceğim şey şu, dört yılı, biri söyledi onu az önce. Evet hocam Mısır'da evet. ömrünün son dört yılını geçiriyor. Dört yılını Mısır'da geçiriyor İmam Şafi kabride oradadır Allah rahmet eylesin. evet Bir sorum var evet. ama hocam izin buyurun, izin buyurun. tabi. Tabii. Şimdi e, malumdur ki yani bunu e, aslında dile getirmeye bile gerek yok ama İmam Şafii'nin sünnete olan e, itimadı e, şu sözüyle aslında söyleyeyim. Ben Resulullah'ın sünnetine e, muhalefet edene muhalefet etmişimdir diyor. Şimdi e, bir de İmam Şafi'nin bu konuda haberi hasta diye adlandırdığı haberi vahid evet. üzerine değerlendirmeleri var. Bunlar hakkında ne söyleyebiliriz? Kesinlikle güzel bir şey e, söyledim. Şimdi ben şunu ifade Hocam, edeyim. Oraya gelmeden bir kitap yazdığından bahsettiniz siz. Hangi kitap? Birkaç kaç ee, kitap var. Bir, siz Er Rıssale'den bahsettiniz. Evet. Ee, Risale var. Ee, İmam Şafii'nin Er Risale diye fıkıh usulü daha doğrusu fıkıh Hıfı ve Hıfı ve hadis, hadis usulü, usulü, usulü karışımı bir arada. Evet, şimdi şöyle bir anlayış var günümüzde. Hatta biz fakültede de fıkıh usulünde Er Risale'yi okuduk. Yani e, İmam Şafii bu usulü belirleyerek aslında hadis usulünün gelişimine önüne bir set çekti. Buna engel oldu o yazılmasaydı bu usul belirlenmeseydi belli kaydeler koyulmasaydı hadis ilmi biraz daha gelişebilirdi diye bir al kavrayış var. Evet. Bu ne kadar yani ilmi hakikate O sorunu sahip. sakla. Bir unuttuğum bir şey var ya onu mutlaka söylemem lazım Mısır'a gitti ya. Evet. Aziz seyirciler, İmam Şafii Hazretleri Nusaybine geliyor. Bakın çok orijinal bir şey söylüyorum. Nusaybine geliyor. Bizdeki Nusaybin e, Mardin Nusaybine Nusaybin geliyor. Orada hatta rivayetlerde geçtiğine göre Mısırlı biriyle karşılaşıyor İmam Şafii, ona Mısır'daki durumu soruyor, ahval nasıl diye. Yani esasında bir nusaybine de uğramışlığı var, Onda arada unutursan hakikaten eksik kalardı. onu da ifade etmiş olan. Sen o sonra cevap vereceğim ama önce bence şunu yapalım istersen. Önce İmam Şafii için sünnet ve hadis ne ifade ediyor? Onu bir esasında dile getirelim. Tamam. Ondan sonra İmam Şafii ne yaptığını, dondurmuş, Heh, dondurmamış dondurmuş, mı? Mı, dondurmuş Gelişme, mu, dondurmamış mı, geliş mi, engellemiş mi, engellememiş mi? O, o yemiş, başında, yemiş, yemiş, görelim evet. Risale'nin başında şey diyor İmam Şafii, sünnet vahyin ayrılmaz bir parçasıdır şeklinde bir değerlendirmesi var hocam. Evet. Hatta şöyle bir şey var, İmam Şafii'den menkul diyor ki İmam Şafi, ben Allah'tan diyor iki şey istedim diyor. Birincisi okçuluk. Diğer değilim. Diğer değilim, okçuluğumu görüyorsunuz ya onda on vuruyorum, hakikaten öyleymiş, attığını vuruyormuş ilimde de diyor takdir ediyorsunuz diye. <gülüyor> yani görüyorsunuz hakikaten zaten onu takdir etmeseler İmam Şafii'nin etrafında rahmetullahi aleyh o halka kesinlikle oluşmazdı. Peki İmam Şafii arkadaşlar aynı zamanda bir hadisçilik tarafı da olan bir fıkıh bilgini. Biz hadis açısından, sünnet açısından baktığımız zaman İmam Şafii Hazretleri ile senin mezhebin imamı ile ilgili olarak neler diyebiliriz diye göz önünde olacak alırsak, bunu duracak olursak öncelikle şunu söyleyeyim. Hadisçiliği de ağır ama fıkıh tarafı bir. Fıkıh tarafı ağır basan bir insan. Hadisçileri de var. Niye var hadisçileri? aziz seyirciler? Şundan dolayı, bir kere bakın az önce ne dedik? i̇mam Malik'i muvattan ezberlemiş olan bir insandır. Ama şu var, tabii ki meslek olarak kendisini fıkıhçılık tarafını yoğunluklu olarak seçtiği için, kitaplarına baktığımız zaman o kitaplar hadisle ve ayetlerle böyle yoğrulmuş olmasına rağmen, fıkıhi boyutunun daha fazla öne çıkmış olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Evet. Ve İmam Şafi'nin bir özelliği var Aziz Kardeşim. Onu mutlaka burada söylememiz lazım. Diyor ki İmam Şafii Hazretleri Kur'an'ın muhtevasına ancak Arap dili ile ulaşılır. Bu çok önemli arkadaşlar. Kur'an'ın muhtevasına ancak Arap dili vasıtasıyla ulaşılabilir. Meale bakarak hüküm verilmez. Hay dilinden ne denir? Bal mı akıyor? Bal, bal mı, damlıyor. Heh. Bir daha aç biraz. Aç. Yani hocam meal okuyarak e, müştehidlik yapılmaz demek istiyor ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini meal, mealine şey yaparak mesela mealdeki o kelimelerle e, şey delil nasıl çıkarılmaz delil çıkarılamaz yani çünkü o kelimenin kökü tercümedeki köküyle aslındaki kökü aynı olmayabilir kelimenin kökünden bile bizim müştehitlerimiz bir hüküm çıkarmışlardır hocam. Mealdeki hocam muhatabın Kur'an'dan anladığıdır ayrıca. Yazanın. Evet. Yazanın. Yani o tespiti İmam Şafi'nin bir de bir şey dikkat edeceksin Safa. Evet hocam. İmam Şafii bu sözü kime diyor hocam? Yani Türklere veya... Araplara başka? evet. Çok önemli ya bu söz. İyi anlayalım bunu. İmam Şafii bu sözü Araplara söylüyor ya. Yani Peygamberimizin lehçesini konuştuğu dile vurgu yapıyor değil mi hocam? Tabi. Yani Başkan... Kur'an'ın Kur inmiş olduğu lehçe biliyorsun Kureş lehçesidir. Evet. Yani sen diyor Arap olabilirsin, Arapça konuşabilirsin ama Arapçaya vukufiyetin yoksa... ...bunun üzerinden diyor... Öyle müştehidlik ortaya koyamasın. Arap diline iyice bir vukufiyet gerekiyor. Zaten kıymetli seyirciler, hakikaten fıkıh ihtilaflara, mezhepler arasındaki tartışmalara baktığımız zaman Arap dilinin bu tartışmaların kökeninde ne kadar yer tuttuğunu hepimiz görüyoruz. Evet. Burada örneğini vermiştik. Vermiştik. Örneğin evet. evlâ meslum nisai gibi evet. veyahut abdes ayetini okumuştuk. Pek çok örnekler vermiştik ilk programlarımızda. Bu bize neyi gösteriyor? Hocam bu iş bu kadar kolay değil ya. Ben iki tane Türkçe kitap okurum, bu işi çözerim, o kadar kolay bir şey değil. Bu hem dini hafife almak, hem de bu insanların bizlere bırakmış oldukları yoğun emeğe kanaatimce saygısızlık olur. Gerek yok. Herkes kendi haddini hakikaten bilmesi lazım. Yani şöyle bir algı yanlış bence. Her Müslümanım diyen, kendisini dini her konuda konuşma hakkına sahip görüyor. Bu, bu kadar kolay olmaması gerekir. Evet. İmam Şafii Hazretleri'nin hadislere bakışına baktığımız zaman aziz kardeşlerim bir kere şöyle güzel bir sözü var İmam Şafi'nin. Bir hadis sahihse diyor o benim mezhebimdir diyor. İmam Şafii. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözü varsa bana artık orada söz düşmez diyor. Hatta kendisi bir ifadesinde şunu diyor. Diyor ki ben diyor her hadisi bilmiyor olabilirim diyor. Yani ben her hadisi biliyorum diye bir şey yok. Eğer diyor benim diyor sözüm diyor Hadise aykırıysa diyor o zaman yapılacak olan şey bellidir. Benim hadisimin mutlaka bırakılması icap eder. Ve kendisine bir fetva verdiği zaman senin diyor bu vermiş olduğun fetva biri diyor ki verdiğin fetva pek hadisler uymuyor gibi gözüküyor. Öyle bir kızıyor ki İmâb-ı Sen diyor beni kiliseden çıkarken mi gördün? Benim benimde diyor Hristiyanlara taktığı zünnlar mi var? Bende böyle bir alamet mi var? Beni nasıl bununla suçlarsın diyor. Benim için diyor Kur'an'ın yanında Aziz Peygamber aleyhisselam elbette ki sarsılmaz bir yeri var. Ve başka bir sözü daha var onu da söylemem lazım. Diyor ki ben diyor Hazreti Peygamber hadisi varken ben diyor ona aykırı bir şey söylersem diyor bilmeme rağmen bu yer beni nasıl taşır? Bu gök beni nasıl gölgelendirir diyor. Çok hoş bir söz ya. İmam Şafii'nin. Yani ben bunun üzerinde nasıl dururum? Bu gök beni nasıl gölgelendirir? Benden sakın böyle bir şey beklemeyin diyor. Hocam İmam Şafii buyurun. Burada Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin de e, bir sözü varmış. E, İmam-ı evet. için e, diyor ki e, ehli rey ile ehli rivayet yani akıl ile ehli hadis arasında çatışma vardı. Yani e, birbirlerine karşı e, evet. kaba bir şekilde e, tabirde bulunuyorlardı. İmam-ı bunu düzeltti diyor aramızı buldu. tabii. tabii. Onu ben birazdan belki inşallah unutursam sen bana hatırlatırsın tekrardan. İmam Ahmet bin Hanbel İmam Şafii Hazretlerinin talebesi. talebesi. Kim kimin talebesi? Talebesi. İmam İmam, İmam Ahmet bin Hanbel İmam Şafii 10 yıl okuttu biliyorsun. Ahmet bin Hanbel talebe. Evet hocam Ahmet bin Hanbel talebesi. Hoca şaşırtmaya çalışıyor hep sakın. talebesi oluyor yani. ha. Ahmet bin Hanbel talebesidir. Madem Ahmet hocam bin Şafii Hanbel Şeyh de... şimdi bahsedeyim madem. Değerli seyirciler, şimdi ben Hatırlıyorsanız değerli kardeşim, bundan önceki programımızda İmam Şafi İmam Azam Hazretleri'nin ibadet dünyasına bahsettim. Sen İmam e, Ahmet bin Hanbel'i açtığın için Oruç e, hocam. Heh, yok başka bir şey anlatacağım. Şey diyor ki Ahmet bin Hanbel işte İmam Şafi gelene kadar diyor bu rey ehli diyor yani e, böyle görüşleri fikri akıl yürütme yönü ağır basan insanlar bizi baya bir baskılıyordu diyor. Ama diyor İmam Şafi geldikten sonra bir rahatlama dönemine erdik diyor. Yalnız şimdi menakıbül İmam Eşşafi'i diye bir kitap var. O kitaptan arkadaşlara, cemaatimize, bizi seyreden seyircilerimize bu insanların ibadet dünyasına yönelik bir kısa anlatacağım. Bu kısa, şu açıdan önemli. İçeriğine odaklanmadan vermiş olduğu mesaja bakalım. Şimdi İmam Şafi, Ahmet bin Ambel'in hocası ya, şimdi Ahmet bin Ambel eve geliyor, kızına ikide bir, işte hocam bugün bu dersi verdi bize, işte şunu yaptı, bunu anlattı, şöyle insan, böyle insan. Kız en sonunda diyor ki babasını Ahmet bin Ambel'e, ya baba diyor ya, hocanı bir çağırdı, bizim eve bir şereflendirsin, bir yemek yiyelim, yemek yiyelim. Tamam kızım diyor, ertesi gün İmam Şafi'ye gidiyor, diyor ki, işte siz hocam yemeğe davet ediyoruz. İmam Şafi cevap vermiyor, bir şey demiyor. Aradan üç gün geçtikten sonra tabi rahatsız oluyor Ahmet bin Hanbel, yani hocayı davet ettik, yemeğe gelmedi. Tereddüt ediyor, endişe ediyor, neyse üçüncü gün İmam Şafi diyor ki, akşam sizdeyim diyor, bir uçuyor. Ahmet bin Ambel Kuşi eve diyor hocamız akşam geliyor yeme. O üç günlük bekleme süresinde bir şey var hocam ben. Orada... Bir şey var orada. Şimdi bu burada verdiği mesaj çok önemli arkadaşlar. Güzel bir sofra donatıyor kızı. İmam Şafii Hazretleri geliyor oturuyorlar. Abi bir yemek yiyazım. Sen öğleni yemiştin değil mi? Evet, yemiştin. Ha. Bir yemek yiyor, bir yemek yiyor. Kızı şok oluyor. Diyor ki ya bu kadar babam diyor, metetti diyor bu insana. Yani hakikaten normal üzerinde yani neredeyse... Zannediyorlar bir şey alır çekilir. Yani, yani hoca dedim biraz az yemesi lazım diye tahayyül ediyor. Tabi bunu garipsiyor. Kesin bir şey var hocam burada. Üç ya. Ya. Hı -hı Hı -hı Sonra İmam Şafii o gece orada misafir oluyor evlerinde. Sonra tabi küçük ev olduğu için gece teheccühte kalkılıyor. Ulemanın öyle bir usul de var. Sadece ilim değil. Bunu amelle hocam destekliyorlar. Sonra gece kızıyla Ahmet bin Amel teheccüte kalkıyor. Tap hocaları rahatsız etmek istemiyorlar. Kılıyorlar. Bekliyor ay hoca da kalksın ama hoca İmam Şafi hiç oralı olmuyor. Kalkmıyor. Buradan da kız ikinci soruyu Zihin dünyasına koyuyor. Sonra sabah namazı vakti geliyor. Namaza kalkıyor. İmam Şafi de geliyor. Beraber namaz kılıyorlar. Abdest mi almıyor İmam Şafi. Kızın iyice kafa karışıyor. Yani bu met ettiği hoca Üç açıdan çok farklı çıktı diyor. Neyse sabah kahvaltından sonra hocaya gönderiyor. Babasına diyor ki Ahmet bin Ambele ya Metettin hoca baba sen de gördün. Vallahi diyor ben bugün diyor bunları hocama sormasam olmaz diyor. Soracağım diyor. Geliyor İmam Şafi'ye diyor ki hocam işte sormam gerekiyor. Öyle bir yemek yediniz ki kızım garipsedi diyor. Dedi, diyor ki İmam Şafi'ye. Ahmet diyor sen beni yemeğe davet edince ben şöyle düşündüm bu civarda ''Evine en helal lokma giren insan kimdir?'' diye düşündüm. Sonra senden başkası olmadığını gördüm. Üç gündür neredeyse açım. Allah Allah. Senin evinde böyle bir iyice miden bir doldurayım da onunla işte bir müddet idare edeyim. Benim çok yemek yememin sebebi budur. İkincisi diyor, teheccüde kalkmadım diyorsun. Biliyorsunuz yani ilim eyleği için diyor, ilimle meşgul olduğu zaman diyor, illa da teşüte kalkması gerekmez. İlim teheccüd namazından bile faziletidir. Ben esasında o anda bazı meseleler tefekkür ediyordum zihin dünyamda. Dolayısıyla ben ayaktaydım esasında. E, sabah namazı abdest, uyumadım ki. zaten uyumadım ki. İlim üzere meşgul olduğu için. Ha, şimdi değerli seyirciler, şimdi bu olmuştur olmamıştır. Burada verdiği bir mesaj var. Bizim menakıp kitaplarına baktığımız zaman İmam-ı Azam, i̇mam Maliki hocam menakıbına bakın. Orada da benzer şeyi görürsünüz. Burada vurgulanan şey bu insanların dünyalarını ibadette tanzim ettikler hocam. Mesela İmam-ı Azam'la ilgili menakıbında ne geçiyor? Diyor ki yatsının, namı, yatsının abdestiyle, abdestiyle 40 yıl diyor sabaha kıldı. Burada esasında 40 yıl kıldığı söz konusu değil. Veya İmam-ı Azam'ın evinde 70 bin kere hatim yaptığı geçiyor kitabında. Evet. Ya bir insan geçip de orada rifayı. 70 bin kere hatim yapmış mıdır diye bir sayı tutmuyor esasında. Ama burada bu rivayetlerin bize vermiş olduğu bir mesaj var. O da nedir? Bu insanlar ibadet ehli olduklarıdır hocam. Belki Allah'ın onların mezheplerini bu derece bereketli kılmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesi de belki de budur. İlim, i̇limleriyle amel etmeleri. Yani. Kesinlikle etkiliyorlar hocam. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur kıymetli kardeşlerim. Evet. Zamanımız da daralıyor. Benim soru güme gitmesin. Neydi senin soru? Bir daha sor arkadaşlarımıza İmam atasından... Şafii'nin... Ona geleceğim, geleceğim ona. Süre yetmedi evet. sonra... Yönetmenimiz oradan işaret ediyor. 10 dakika var. Son e, dakikalar sana ayıracağım tamam, inşallah. Istiyorsan. Evet. Hocam bir de ismini de biz zikretmedik galiba İmam Şafii'ni. İmam ileydik Şafi hep de. İsmi ne olduğu böyle hep insanlara sorduğumuzda... Şafii da... kardeşimiz de Biz hocam yani Muhammed bin İdris. Muhammed bin İdris. İdris. Babasının ismi İdris. Muhammed <gülüyor> <gülüyor> bin İdris derken Muhammed İdris, babası. babası, İdris kendisi Muhammed evet. Şimdi arkadaşlar, hadislere bağlılığı hususunda birkaç husus söyleyeyim, zamanımız daraldığı için. İmam Şafi'ye hadisenin lafızlarına çok bağlı. Yani Hz. Peygamber'in ağzına çıktığı şekli, o geldiği kabul ettiği haline çok bağlı. O yüzden hatta çok ilginç. Şimdi mesela diyor ki, ayetlerde ve hadislerde diyor, insanlar evlilik akdini gerçekleştirirken zevac ve nikah kelimelerini kullanmışlardır.'' Dolayısıyla diyor mesela bu iki kelimenin dışında nikah akti gerçekleştirmek olmaz diyor. Yani evlenirken, Arap örfü için konuşuyor tabi. Ya evlenirken zevac kelimesini ağzından çıkaracaksın yani. veyahut da nikah kelimesini ağzından çıkaracaksın diyor. O, o derece bağlı ki mesela Hz. Peygamber aleyhisselamın zekat verilecek mahsul olarak saydığı mesela hurmaydı, buğdaydı işte kuru üzümdü vesaire. Bunlara diyor zekat gerekir diyor. Peygamber aleyhisselam diğerlerini zikretmemiştir. Dolayısıyla onlarda zekat yoktur diyor. Hz. Peygamber aleyhisselamın buyruklarını yani böyle kendi hayatın tam ona göre dört dörtlük uydurmaya çalışan bir insanla karşı karşıya olduğumuzu çok rahat bir şekilde görebiliriz. O derece bağlı ki biriniz haberi vahit demişti. Bir, sen demiştin. Peş peşe sorduk. Evet. Ha, demiştin ki bir daha sonra yani en azından seyircilerimizi hatırlatalım. Hocam e, İmam Şafi bundan haberi hasta diye bahsediyor. Evet. E, haberi vahit konusudur. Bunu, e, bunun hakkında neler söyleyebiliriz, neler deriz demişti? Hocam İmam Şafi Hazretleri'ne güzel bir söz var. İbni Hazım da benzer şeyi söylüyor. Diyor ki, Bizim diyor Aleyhisselam'dan gelen bir hadisi başlarca yapmamız, onunla amel etmemiz illa da on kişinin biz onu rivayet etmesine gerek yok. Tek kişi olsa ha, da? O haberi hasa dedin, haberi vahit dediğimiz yani, diyor ki gelen haber diyor bize sağlam insanlar vasıtasıyla birer kişiyle de gelse diyor, eğer güvenli insanlarsa diyor, biz bunlarla amel ederiz diyor. Sen demeye getiriyor, duyduğun her haberde on kişiye soruyor musun? Sana Sormuyorum şey. açıkçası. Rifai sana dedi ki bugün program işte şu saatte. Kimseye diyor musun? Yok, yok. demiyorum zaten. Evet. Başkanımız o. <gülüyor> Başkanımız olduğu için. Evet emre uyuyoruz diyorsun. Dolayısıyla i̇mam Şafii'nin Şafi'nin yaklaşım burada çok hoş. as olan diyor, gelen haberin diyor, sağlam bir şekilde gelmiş olmaz. Eğer sağlam bir şekilde geldiyse bizim diyor onun yanında artı bir şeyler aramamıza gerek yok diyor. Dolayısıyla sahabe burada. Sahabe de böyle yapıyor hocam. Tabii sahabe de onu yapıyor ama, ama burada güzel bir şey nedir. vardı galiba. Ne yapıyor? Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisine mutlaka bir yer açmaya çalışıyor arkadaşlar. Hocam. Bu çok önemli. Evet. Şafi, i̇mam Şafii'nin Şafi'nin hocam. E, bu hadislerdeki şeyine e, dikkatini önem, e, önem dikkat çektiniz yani hadisleri seçiminde Said ibn Musa Hadis aldığı söyleniyor mesela bu kadar dikkat ettim madem Evet. Bunu nasıl açıklarız? O zaman ben şimdi senin sonunda ikisini birleştiriyorum yöneten tamam, çok kısa bir süre kaldığını söylüyor. Musa onu... Arkadaşlar arkadaşlar değerli seyirciler İmam Şafii Hazretleri'nin sıfatı Nasırı Sünnetir tamam mı? İmam Şafi'ye Nasır Sünnetini yani Sünnetin destekçisi, yardımcısı, onu muzaffer kılan insan anlamında İmam Şafii böyle bir e, şey söyleniyor. Şimdi İmam Şafii Rifay şöyle bir haksızlık yapıyor benim kanaatimce. İmam Şafii hadis usulüne dair ilk kitap olan Risale yazmış olan bir kitaptır. İktifafü Hadisi var, El On diye bir kitap var. İçerisinde pek çok bahisler var. Şimdi İmam Şafii doğru hadis usulünün kurallarını bir kitapta ilk olarak böyle belli başlı bir kitapta derleyip, toplayıp, adam akıllı bir araya getiren insandır. Şimdi İmam Şafi için deniyor ki, İmam Şafi o kitabı yazdı, sonrakiden akıllarını dondurdu. Dolayısıyla herkes onu kendisi örnek aldı. Evet. Yani bir yol açmış oldu, kendi yolunu açmış oldu, herkes onun peşinden gelmiş oldu. Ama unuttuğumuz şey şu, İmam Şafi, aynı zamanda fıkhi tarafı da olan bu kitapta, Risale'de, şunu yapıyor, bir hadisi kabul etmek için hangi kriterleri uygulamamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi orada İmam Şafii'nin uygulamış olduğu bir mantık örgüsü var. Nedir? Hadisi rivayet eden sağlam olacak, sağlam bir şekilde gelecek, arada kopuluk olmayacak vesaire. Şimdi sen şimdi bir hadis usulü yazacak olsaydın başka kurallar mı koyacaktın? Hayır. Yani ben sana sorsam şimdi Rıfaî hocam, he. Bir hadisi kabul etmek için ne yapmamız lazım? Ne yapacaksın? Kur'an'a bakmamız lazım. Daha sonra sünnete İmam Şafii'nin yaptığı da budur. Bir de unutulan şey şudur, az kardeşim. İmam Şafii sanki hiç bilinmeyen sıfırdan kuralları, kaideleri, prensipleri o kitaba doldurup yazmış gibi. Şifahi eee, olarak bulunanı. Zaten ulema arasında konuşulan, ulemanın benimsemiş olduğu ve belli bir kıvama getirmiş olduğu bilgiler İmam Şafii oturup önümüze koymuştur. Bizim rahmetli Şeyh Parnavut hocamın bana bir sözü var. Ben bunu ona da sormuştum. Demiştim ki hocam böyle böyle deniyor. İmam Şafii donuklaştırmıştır. Bana dedi ki sen dedi şimdi bir hadisi değerlendirirken, onu kabul ederken Başka hangi kriterler koyacaksın ortaya? Yani Başka ne icat edebilirsin? Ravinin güvenilir olmasını aramayacak mısın? Senedin kopuksuz olmasını aramayacak mısın? Kur'an'a muhalif olmayacak, hadise muafık e, muhalif olmayacak, hadise muafık olacak. Olur. Bunları aramayacak mısın? Yani aklın yolu birdir. İmam Şafi Hazretlerinin yapmış olduğu şey budur diyor. Senin sorununda hemen kısaca geçiyorum. Hocam Said i̇bn hatırlarsın biz Ebu Hureyre ile ilgili radıyallahu Allah'a bir ders yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. Evet diyor, kafayı sallıyorsun da hatırladığını zannetmiyorum ha. 16. bölüm. Evet. Altı. Yok Adam. burada ben bir şey demiştim. Şimdi niye o bölüme ben sıçrama yaptım? Safa? Altıncı bölüm. Niye ben o bölüme sıçrama yaptım? Said bin Müseyyep'ten oraya niye sıçadım ben? Hocam Ebu Hureyre'den rivayetleri konuşamadım ya. <gülüyor> Sait bin Müseyyep Ebu Hureyre'nin hadislerini rivayet ediyor. Aziz seyirciler ben bunlara bu kadar e, e, e, ne yaptım? Size bu kadar iltifat ettim, mahvettiniz ya berbat ettiniz ya. Said İbn Müseyyeb Ebu Hüreyre'nin damadıydı. Bunu istiyorum ben sizden ya. Yani. Said Hakir İbn Müseyyeb Ebu Hüreyra Hazretleri'nin sahabenin damadıydı ama bizim dersimizle ilgili söyleyecek olduğum şey şudur. İmam Şafii Hazretleri diyor ki ben diyor bir hadisi diyor peygamber Resulullah'ın alıp kabul edeceksem diyor bu hadisin diyor sağlam kopuksuz bir senetle gelmesi lazım. Yani bileceğim diyor, şu şundan, şu şundan, şu şundan rivayet etti. Merfu. Ha. İkinci olarak merfu olacak. Tabi merfu olmayanlar da kabul ediyor canım. Yani sabiden gelenler de alıyor. Bir bu, ikincisi de diyor, o raviler kopuksuz bir şekilde gelecek ama aynı zamanda bunlar güvenilir insanlar olması lazım. Ama diyor ben diyor, Said İbn-i nasıl bir insan olduğunu biliyorum. İmam Şafii ne düşünür onlara ilgili? Bir, çok ahlaklı yani imani noktada kemalatı zirve yapmış olan bir insan. İkincisi de tabinin en büyük bilgini. Evet. i̇mam Şafii için. Diyor ki İmam-ı Şafii, Said İbn-i Müseyyeb diyor, bir hadisi, araştırmadan, bir hadisi araştırmadan, onunla amel edilebilir mi edinmez mi bunu tespit etmeden bir hadisi rivayet etmez diyor. Aradaki sahabeyi zikretmese bile, sen diyelim Said İbn-i Müseyyeb'sin, zikretmese bile, doğrudan Hz. Peygamberden hadisi rivayet etse bile, o bunu araştırmıştır. Dolayısıyla ben onun hadisini alırım, başımın üzerine koyarım diyor İmam Şafii Hazretleri. Değerli seyirciler, maalesef bahsedeceğimiz şeyler dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık ama maalesef yine yetmedi. İmam Şafii Hazretlerine ve diğer ulemamıza buradan rahmetler yollayalım. Rabbimiz hepsinin makamını cennet eylesin. Amin. İnşallah Ali Seyyidü'l-Salem Efendimizle birlikte onu ben çok isterim. Sizler de isterseniz şüphesiz. Yani Hazreti Peygamber etrafında şöyle bir canlandıralım. İmam-ı Azam, İmam Malik, Ahmet bin Ambel, diğer ulemalar orada toplanmışlar. Bize de orada sadece seyirci olmak düşer. Peygamber aleyhisselamın etrafındaki bu ders halkasına şahit olmayı, görmeyi, o zevki, manevi lezzeti, hazdığı tatmayı Rabbimiz bizlere nasibi müessel etsin Bizleri Kur'an ve sünnetin yolundan ayırmasın. Güzel Amin. bir şekilde ömür sürüp Peygamber ve vesselam efendimize komşu eylesin. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili seyirciler.